Türkçe Peri Masalları Balıkların Şövalyesi Evvel zaman içinde çok uzak bir krallıkta yaşayan Ralph adında genç bir adam vardı. Ralph iyi biriydi ama şansı hiç yaver gitmiyordu. Kendinin ve eşinin karnını doyurabilmek ve para kazanmak için elinden geleni yapıyordu ama çok zorlanıyordu. Yaşadığı köy olan Pasadena'da insanlar onu garip işlerini yaptırmak için tutuyordu. Bir gün Ralph gölde balık tutup pazarda satmak ve evine ekmek götürmek umuduyla beklemeye başladı. Göl kıyısında saatlerce oturdu. Her oltasını attığında Ralph sadece kıyıya sürüklenmiş pislikleri tutabiliyordu. Küçücük bir balık bile tutmayı başaramadım. Eşime ne diyeceğim ben şimdi? Tam vazgeçip evine gitmek üzereydi ki arkasında <gülüyor> acıklı bir ses duydu. <gülüyor> Da neydi? Ralph döndüğünde uzun sakalı bir ağaç köküne takılmış bir cüceyle karşılaştı. Cüceyi görünce çok şaşırdı ve ne tepki vereceğini bilemedi. Tony'ye yardım et. Tony'nin sakalı ağaç köküne takıldı. Tabi ama Tony nerede? Tony benim. Cüce Tony. Ah, ıı, tamam tabi. Sana yardım edeyim. Büyük bir dikkatle Tony'nin ağaç köküne takılmış sakalını çözdü. Bana yardım ettin. Senin için bir şey yapacağım. Bunu söyledikten sonra cebinden parlak bir taş çıkardı ve Ralph'e verdi. Unutma! Ne zaman... Aniden bir kurdun uluma sesini duydular. Oh, olamaz! Bu kurt! Gitmeliyim. Yeniden görüşmek üzere. Ama Tony neyi unutmayayım? Rife, Tony'nin koşarak ağaçların içinde kaybolduğunu gördü. Taşa baktı. Parlak ve mor renkli bir taştı. Belki değerli bir taştır. Bunu pazarda satacağım. O zamana dek en iyisi balık tutmaya çalışayım. Taşı cebine koydu ve elinde oltasıyla oturup beklemeye başladı. Bekledi, bekledi. Hala balık yakalayamamıştı. Umudunu kaybederken yüksek sesle şöyle dedi. Keşke şöyle büyük bir balık yakalayabilsem. Bunu söyler söylemez devasa bir balık karaya vurdu. Balık Ralph'ten bile büyüktü. Hayatımda böyle büyük balık görmedim. Bu kadar büyük bir balık köydeki herkesi doyurur. Bu balığı eve nasıl taşıyacağım şimdi? Ralph kendi kendine gerçekleşmesi imkansız bir dilek daha tutsa, Keşke balık beni eve kadar taşısa. Sürpriz! Balık hareket etmeye başladı. Ralph'in ayaklarının arasına doğru kaydı ve Pasadena'ya doğru zıplayarak ilerledi. Ralph'i bir at gibi sırtında götürüyordu. Ralph taşın sihirli olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Yola devam etti. Pasadena köyü Kral Monakonun güzel kalesinin karşısındaydı. Köydekiler Kral Monaco ve ailesiyle ilgili birçok dedikodu duymuştu. Kraliçenin çok neşeli olduğu, sürekli gülüp eğlendiği söyleniyordu. Kral da neşeli olmasına bayılıyordu. Bir gün Kraliçe ansızın ölünce Kral Monaco o kadar üzüldü ki, kalede gülünmesini yasakladı. Kral Monaco'nun bir kızı vardı, adı idi. Gülmeyi yasakladığından bu yana Prenses Viola da gülmeyi bırakmıştı. Güzel ve zarif bir kızdı ama gülmediği için cansız ve üzgün görünüyordu. O kadar uzun zamandır gülmüyordu ki artık nasıl güleceğini bile unutmuştu. Kral koça çabucak hatasını fark etti ve kızını güldürmeye karar verdi. En iyi soytarılar, komedyenler ve sivri zekalı kişiler krallığa davet edildi ama hiçbir prensesi güldüremedi. Sonunda kral yardımcılarını ve bilge kişileri topladı ve kızını evlendirmek istediğini açıkladı. Kızım Prenses Viola'yı güldürebilecek bir erkeğe 50 milyon altın para ödül vereceğim ve Viola'yla evlenecek. Erkekler bunu duyduklarına çok sevindi. Bu arada Prenses Viola yatak odasının penceresinden bakıyordu. Aşağıdaki yolda garip bir şey gördü. İlk bakışta devasa bir balığa binmiş bir erkek gibiydi. Sonra devasa bir balığa binmiş bir erkek olduğuna emin oldu. Prenses Viola gözlerini ovuşturdu. Hayatında gördüğü en tuhaf, en komik manzaraydı katılarak gülmeye başladı. Öyle sesli gülüyordu ki kahkahaları kalenin her yerinden duyuldu. <Gülüyor> Salonda bulunan Kral Monako kızının kahkahalarını duydu. Bu Viola olmalı. Sonunda biri kızımı güldürmeyi başardı. Kral kalktı ve hemen kızının odasına gitti. Ne oldu Viola? Seni bu kadar eğlendiren nedir? Gülerken bir yandan karnını tutan viola camdan dışarıyı gösterdi. <gülüyor> ah, Babacım, at yerine balığa binmiş şu yabancıya gülmekten kendimi bir türlü alamıyorum. Çok komik. Ona aşık oldum. Babası hemen pencereye koştu ve devasa bir balığa binmiş Ralph'i görünce o da Viola gibi gülmeye başladı. Ama yaptığı duyuru aklına gelince kralın kızının güldüğünü duymaktan duyduğu mutluluk azaldı. Hemen adamlarına balığa binmiş bu yabancı adamı kaleye getirmelerini söyledi. Bu adamla tanışmak istiyorum. Raif az sonra kralın huzurundaydı. Adınız nedir acaba beyefendi? Ralph majesteleri. Yakın köylerden Pasadena'da yaşıyorum. Balık binmek dışında neler yaparsın Ralph? Majesteleri ben balık tutuyorum. Bazen tuttuğum balıkları pazarda satıyorum. Bilirsiniz... Oh bir köylü! Keşke kararımın olası sonuçlarını düşünseydim. Hangi kararınızın majesteleri? Kral Monaco Ralph'e her şeyi açıkladı. Ralph çok sevinmişti. Bu durumda seni güzel kızımla evlendirmek dışında bir seçeneğim kalmıyor. Ralph gülümsedi. Kral ona elli milyon altın vermekle kalmayacak, bir de onun kızıyla evlenecekti. O gece Kral Monaco kızı Viola'yı ziyaret etti ve kararını ona onaylatmak istedi. Onunla evlenmek istediğine emin misin? Babacığım, hayatımda kimse beni bu kadar mutlu etmedi. Önüme kaç prens, kral, kont ve dük getirirsen getir. Balıkların şövalyesi dışında hiç kimseyle evlenmem. Ayrıca beni kim güldürürse onunla evlendireceğine söz verdin. Başka çare bulamayan Kral Monaco, Ralph'i geceyi orada geçirmek üzere akşam yemeğine davet etti. Ralph ve Viola tanıştılar ve ilk bakışta aşık oldular. Ama Kral Monaco hala olanlardan memnun değildi. Akşam yemeğinde Kral Ralph'ın kaba saba olduğunu fark etti. Yemek yemesi, kılık kıyafeti, konuşması, görgü kurallarını bilmemesi hiçbir inceliğe kültüre sahip değildi. Bu kralı çok ama çok endişelendirdi. Yemekten sonra en yakın danışmalı olan Vezir Neilman'ı görmeye gitti. Sözümden dönemem. Ama kızımın o sözde balıkların ile evlenmesine de izin veremem. Bu işi sana bırakıyorum. Bu düğünün gerçekleşmesini engelle. Ne yapman gerekiyorsa yap. Beni bundan kurtar. Neilman biraz düşündü ve başını salladı. Kral Monaco vezirinin bu sorununu çözeceğine inandı ve yanından memnun ayrıldı. Farkında olmadığı şey, Neilman'ın Ralph'i Pasadena'yı yok ederek düğünü durdurmaya karar verdiğiydi. O gece Neilman'ın adamları Ralph'in uyuduğu odaya gizlice girdi. Onu bağladılar, bir fıçıya koydular ve fıçıyı sıkıca kapatıp denize attılar. Ralph uyandığında boğulmak üzere olduğunu anladı. Hemen parlak taşı kullanmaya karar verdi. Keşke bu fıçı şimdi bir kayık olsa. Fıçı büyüdü, büyüdü ve büyük bir kayığa dönüştü. Keşke şimdi bu kayık beni Pasadena'ya geri götürse. Hemen sonra kayık yol almaya başladı. Ralph yüzünde kendine güvenli bir gülüşle evine dönüyordu. Ertesi sabah Ralph'in ortadan kaybolduğu anlaşılınca Viola yıkıldı. Baba, aşık olduğum tek kişi ortadan kayboldu. L Lütfen onu bul. Çünkü o olmadan yaşayamam. Kral Monaco utandı. Hemen arama çalışmaları başlatıldı ama izine rastlanamadı. Kral Monaco gergindi ve kızı için endişe duyuyordu. Ne yaptın? Nerede o? Onu geri getirmelisin. Majesteleri, maalesef mümkün değil. Onu size getiremem. Onu bir fıçıya koydurup denize attırdım. Ne yaptın sen? Diğer bir deyişle ondan kurtuldum. Senden böyle aşırı bir şey yapmanı istememiştim. Sadece kızıma yakışmadığını düşünüyordum. Hayatını tehlikeye sokmayı kesinlikle istemedim. Senin sorunun ne anlamadım. Kral Monaco iyice endişelenmişti. Ralph'in iyi olduğundan haberi yoktu. Hemen kızına itirafta bulunmaya gitti. Bu arada Ralph'in kayığı kıyıya ulaşmıştı. Zafer edasıyla dönmüştü. Hemen sevdiği kadına gitti ve ona her şeyi anlattı. Biraz önce her şeyi kızına itiraf etmiş olan Kral Monaco, Ralph'ı sağ salim görünce şoke oldu. Baba, Ralph'le evlenecek olman birini mutlu etmemiş... Onu denize atmışlar. Kim olduğunu bulmalı ve bu utanç verici davranışı cezasız bırakmamalısın babacığım. Kral Monaco yaptıklarından çok utanmıştı. Daha fazla içinde tutamadı ve Ralf ile Viola'ya her şeyi itiraf etti. Onlardan af diledi. Kim oluyorum da sizi affedeceğim majesteleri? Sadece kızınıza aşık olduğumu ve onunla evlenmek istediğimi söylüyorum. Benim tek istediğim bu. Kral Monaco, Ralph'in tavrından çok etkilendi. Ona ve kızına mutluluklar diledi. Hemen o gün düğün yapıldı. Nilman sınır dışı edildi ve Kral Monaco, Ralph'e krallığının yarısını teklif etti. Teşekkürler majesteleri. Ama ne krallığınızı ne de dünyanın diğer zenginliklerini istiyorum. Bunu söyler söylemez, küçük bir kulübede uyandı. Döndüğünde eşinin yanında uyuduğunu gördü. Gördüğüm en acayip rüyaydı bu.